Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezi hedana lihaza. Elhamdülillahillezi hedana lihaza. Ve ma kunnan linehtedihe levlâ'n hedanallâh. Ve ma tevfîqi ve atısâmi illâ billâh. Fe subhânellezi qâle fî kitâbihil kerîm. Ve ma teşâhûne illâ en yeşâ Allah. El-evelu Allah, el-zâhiru Allah, el-bâtinu Allah. Ve men kâne fî kalbihi Allah. Femu'ayyinuhu fid darayni Allah Rabbi a'uzu bika min hamazati shayatin wa a'uzu bika Rabbi an yahdurun Bismillahir Rahim Ya qawmin may yansuruni min Allahi in taratuhum efela tadhakkarun Sadakallahu alazim Hud suresinin 30. ayeti kerimesinden devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu Ya Kavmi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Nuh Aleyhisselam'ın kavminin mahiyetini ayrıntılı bir şekilde bildirdi. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geçmiş dönemdeki kavimlerin başlarına gelen hadiseleri, olayları bu şekilde Rabbimizin buyruğuyla öğrenmiş oluyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Musa, Nuh Aleyhisselam'a inanan Müslümanların kendi yanından uzaklaştırılmasını istediler. Kibir yaptılar. Yani biz senin yanında konuşurken bunlar olmasın. Biz büyük adamlarız. Aynı ortamda bulunamayız. Bize protokol yap vesaire. Ya kavmi. Ben yansuruni minallahi intarattuhum. Eğer o Müslümanları kovacak olursam. Allah'ın azabına karşı beni kim korur? Fela tezekkarun düşünmüyor musunuz bunu? Yani burada bir özellik, ayrım, ayrımcılık yapamayız. Yapamam. Siz de Allah'ın kullarısınız. Onlar da Allah'ın kulları. Onlar Allah'a inanmış, boyun eğmiş, kulluk yapıyorlar. Onları ikinci plana alıp sizi böyle bir iltimas yapamam onun için velâ 31. ayet kelime Hud suresi. الله, hazineler benim elimde. demiyorum el gayb gaybı ben bilirim demiyorum. Velâ ekûlû demiyorum innî melekün. ben bir meleğim de demiyorum. Velâ ekûl işte peygamberler böylece kendini tanıtıyorlar. Yani mesela Üzeyl Aleyhisselam'ı ilahlık mertebesine çıkarttılar. İsa Aleyhisselam'ı haşa Allah'ın oğlu vesaire dediler. İşte Nuh Aleyhisselam ta ilk peygamberlerden diyor ki yani peygamber de olsam benim elimde böyle bir hazinelerin tasarrufu yok. Ben geleceği biliyorum, gaybı biliyorum demiyorum. Ancak Mevla ne bildirirse onu biliyorum. Çünkü Mevla Celle Celaluhu e, tandırdan su fışkırmaya başlayınca ...baktın ki fırından... ...ta Havva aleyhse... hava annemizin döneminden kalan... ...fırın vardı orada... ...ekmek pişiriliyordu... ...oradan su fışkırmaya başlayınca... Aa, ...tufan kopacak... ...doğru gemiye binin... ...hazırlığınızı yapın... ...bu nedir? Gelecekten haber vermek... ...işte Mevla bunu bildiriyor... İşte buna benzer Allah... ...gelecekle ilgili... ...peygamberlere... ...bu şekilde bildirmiştir... ...yani... Gele, belirli meselelerim evla bildirmiş. Ve <gülüyor> la demiyorum inni melekun ben bir meleğim. Ve <gülüyor> la demiyorum lillezine tezderi eyunukum sizin gözünüzde efendim değersiz beğenmediğiniz kişileri de efendim onları değersiz hale getirecek ve onları buradan tard edecek olamam. Len yutiyehumullahu khayra yani Allah onlara hayır vermez gibi zannettiğiniz, düşündüğünüz, beğenmediğiniz kişilere Allahu a'lemu bima mafi enfusim. Allah herkesin içerisi içindekini bilir. Herkesin özünde ne var bilir. Siz onları değersiz görüyorsunuz. Fakat Allah Celle Celaluhu efendim onlara ne hayır verir ki ya bunlar efendim sıradan vatandaşlar. Böyle üstü başı eşmurda gibi fakat mevla celle celaluhu herkesin özünde ne var Allahu a'lemu eni bilen bir mafiyen enfusin insanların içerisinde özünde iman kimdedir para kimdedir belli olmaz demiş ya ecdat yani onların özünde ne var efendim Allah bilir sen onu hor basit görürsün fakat o basit gördün hor gördün. efendim ne parası var ne pulu var Dersin işte bu Af Afganistanlı, bu Pakistanlı, bu, bu Orta Doğulu, bu yani Afrikalı bu. Ama öyle bir iman sahibi, ölü bir Allah'a iman etmiş ki ahirette bakarsın büyük köşklere, cennetlere gider. Kendini dev aynasında görenler de, o kibrinden Tat bakalım azabı, büyük adamsın sen. O kibri adamı batırır. Ondan dolayı ''İnniden, o takdirde lemine zalimin'' yani zalimlerden olurum diyor koca Nuh aleyhisselam. Yani bu sizin dediğiniz gibi insanları kayıramam, efendim müslümanları <gülüyor> değersiz hale getiremem, siz böyle söylüyorsunuz, müslümanları değersiz, küçük görüyorsunuz ama. Mesela küffar-ı alem, mesela bir Avrupa incelediğimiz zaman, bir İngilizler vesaire incelendiği zaman... Adamlar kendilerini dev aynasında görüyor. Kibir ve gururundan. Adam param var diyor, boyum var diyor, endamım var diyor vesaire. Kendini öyle bir kibir ve gurur içerisinde görüyor ki, Müslümanları çok hor, hakir, efendim böyle değersiz görüyor. İşte o kibirleri onları, efendim o hale getiriyor şeytan. Ene hayrun minhu, ben daha hayırlıyım diyor. Ben daha hayırlıyım. Mevla Teala buyuruyor ki, sen Adem'e secde et. Ya Rabbim sen öyle desen de burada yanlışlık var. E Allah Celle Celaluhu buyurdu ki namazını kıl, orucunu tut, ibadet et. Benim emrimi tut. İşte o beğenmediğin Müslüman benim emrimi tutuyor. Ben ona kulum diyorum ama sana demiyorum. Sen bana baş kaldırıyorsun. İşte Nuh Aleyhisselam burada onu özetlemeye çalıştı. Demiyorum hazineler bende, demiyorum gaybı biliyorum, demiyorum bir meleğim. Sizin gözünüzde basit gördüğünüz mevla bunlara ne hayır verir ki dediğiniz hor gördükleriniz hakir gördükleriniz ama Allah kimin özünde ne var en iyi bilendir onların özünde ne büyük efendim ballar var iman var nur var eğer sizin dediğiniz yaparsak o zaman zalimlerden oluruz kalu dediler yani ey Nuh aleyhisselam işte Nuh aleyhisselam orada ee, insanları Allah'ın varlığına, birliğine davet ettiği ve Allah'a kulluğa davet etmiş oldu. 32. ayet. Galu yani tena fekserte cidalena. Bizimle çok mücadele ettin ya. tena fekserte cidalena. Yani bizimle çok mücadeleyi arttırdın. Yani gece gündüz insanları davet etti. efendim. Fetina bima taiduna. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifade beni hep taaccuba sürüklemiştir. Kafirlerin ruh yapısı, tabii onların özde ne düşündüklerini Allah en iyi bilendir. Bu ayeti de kafirlerin özündeki düşüncelerini Allah bize bildiriyor aynı. Emtralenahicraten minassema. Gökten başımıza taşlar yağsın. Başımıza belalar gelsin. Efendim veya şu işte bir kesefe kut'a minel leyl. yani karanlıklar gibi başımıza belalar yağsın vesaire. Burada da sen gece gündüz bizimle uğraşıp duruyorsun. Bir de bu işi de çok da arttırdın efendim gibi Nuh aleyhisselama itiraz ettiler. Madem efendim biz inkarımızdan dolayı bela gelecekse فَاَتِنَا getir, بِمَا تَعِيدُنَا vaad ettin azap gelsin yani şunu demiyorlar ya, ya Nuh sen hakikaten doğru söylüyorsan böyle bir azap gelecekse ya bize dua et Allah bize hidayet nasip etsin bu yanlıştan kurtulalım yani doğruyu bulmak istemiyorlar işte Ebu Cehil'in meselesi Ebu Cehil dediğimiz bu küfrü temsil eden tepedeki bir adam ne diyor? Allah'ım diyor. Efendim e, Muhammed diyor hak ise diyor benim başıma taşlar indir diyor. Ben doğru doğruysem diyor Muhammed'i helak eyle diyor. Yani her iki taraftan da bela arıyor yani. Yani ben doğruysam diyor karşımdaki helak olsun diyor. O haklıysa diyor o zaman benim başıma bela taş indir kafama diyor. Yani asla gavurluktan vazgeçme niyetinde değil. İşte inkarcıların Ruh yapısı ve özdeki düşünceleri bunu asla adam kendi o küfrü inadisinden vazgeçmiyor. Gerçekten bunlar canlı olarak da görülüyor. Ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, dinin hükümlerinde ölüm var diyorsun, bak ahirete azap var diyorsun. Adam asla kendinden var. Gelecekse gelsin o zaman diyor. Madem azap var gelsin o zaman diyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Diyorlar ki ya Nuh ya sen bize gece gündüz mücadele ettin. Çok da bu işi arttırdın. Madem öyle gelsin vaad ettin azap. Feetina gelsin bima te'iduna vaad ettin azap. İnküntemine sadıkın. Doğru söylüyorsan azap gelsin diyor. Doğru söylüyorsan Allah kalbimi genişletsin ona uyalım demiyor. Evet bunu birkaç kez tekrar ettik. Lakin işte Ebu Cehil ile... Hazreti Ömer arasındaki fark bu. Hazreti Ömer yani Ömer iken o bu da Ebul Hakem iken. İkisi de müşrik döneminde. Peki Hazreti Ömer niye Müslüman oldu? Ee, Hazreti Ömer, Ömer iken olaylara bakıyor. Doğruyu görünce bu doğrudur diyor. Yani kendi o batılında ısrar etmiyor. Bu doğrudur diyor. O zaman bu doğruya tabi olalım diyor. Bana söyleyin o zaman diyor. Bu neyin nesidir diyor. Ebul Hakem dediğimiz yani Ebu Cehil cehaletin zirvesi manasında cehaletin babası. Bu lakap niye verildi? Kendisi o cehalette kaldı. Doğruyu gördüğü halde. Kendisi asbi duail dediğimiz mesela azılı bir kafir dedik ya Ebu Cehil. Yani bu Muhammed'in dedikleri doğru değil mi? Doğru dedi. E, madem o zaman uyalım işimize gelmez dedi. Yapamayız dedi. Yani doğruyu bilmediğinden değil. Ha ne yapıyor? Orada ben burada dururum efendim. Oradaki o küfrüne sabit kalıyor. Sabir onun için sonsuz cehennem oluyor. Biz zannediyoruz ki ya bu cahillerin bir şeyden haberi yok. Çok şeylerden haberi var. İşte buradaki ayeti kerimede sen doğru söylüyorsan yani doğru söylüyorsun. Madem öyle senin dediğin doğruysa evet yalan söylüyorsun diyemediler. Doğru söylüyorsan azap gelsin başımıza diyorlar. Ha buradan anlaşılan o ki gale <gülüyor> İnnemayetikum kum insha Allah. Allah Celle Celaluhu dilerse o başınıza gelecek. Gelecek o olacak zaten. Acele etmeyin. O olacak. Ve ma antum Siz aciz Allah'ı bırakamazsınız. Allah dediğini yapar. Allah Celle Celalü bir şeye karar verdi mi? Allah'ın mülkünde Allah'a meydan okuyup nankörlük, hadsizlik yaparsan Allah haddini bildirir. Mevla Celle Celaluhu, kendi dinini bozanlara ve anne babaya ihanet edenlere azabı peşin gönderir. Ve lâ fayda etmez nushe'yi, nasihatım. İnâretü enense halekum. Şimdi burada da mühim bir ince bir nokta var. Ben size nasihat etmek istesem de benim nasihatım size fayda etmez. Peygamber mucize gösteriyor. Net bir ifade. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya dikkatinizi vererek iyi anlamaya çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu anda yaşasa, dünya kafirlerinden bir kişi değişikliğe uğramaz. Yani Allah Celle ve alim Allahu fihim hayran le Allah kullarına bir hayır görse, onlara cenneti de gösterir, cehennemi de gösterir. Bütün mucizeleri ve'in yarav kulli ayetin. Bütün ayetleri, mucizeleri görseler, la bi. Yine iman etmezler diyor. Adam küfründe, yani o gavurluğunda sabit, vazgeçmem diyor. Peygamberler ölüyü diriltiyor, yine orada kalıyor. Nuh Aleyhisselam net olarak bildiriyor burada. Benim nasihatım, ben istesem de, uğraşsam da size fayda etmez. Çünkü siz o küfürde sabit kalmışsınız. Yani mesela şunu söylüyorlar, efendim işte yani madem, Böyle işte bu kadar içkiler, bu kadar zinalar, bu kadar haramlar niye işleniyor? Bu millete niye anlatmıyorsunuz? Ya anlatsan da fayda etmiyor ki. Yani taşın üzerine buğday eksen buğday oluyor mu? Olmaz. Kayalarda taşta buğday olmuyor. Efendim çölde mesela buğday olmuyor, yakıyor. Şimdi adam çöl, adam taş. E, kabul etmiyor. Koca Nuh Aleyhisselam... E, La tehdime men habibim sen sevdiğine hidayet edemezsin. ve bela yenfaukum fayda etmez. Nushi 1970, nasihatim inaret tu en ansehalakum. Ben sizin nasihatı muzaatsem, istesem, yalvarıp yakarsam da siz kabul. İmkan Allah en yok Siz azgınlık ve sapkınlığı istediğiniz, sizin azgınlığınızdan Allah da sizin efendim sapkınlığınızı azdırmayı diledi. Çünkü sen istiyorsun azgınlığı. Yani Allah Celle Celaluhu kulu azdırmaz. Ya kul azgınlığı seçer, Allah Celle Celaluhu'dan onun azgınlığını <gülüyor> kul Allah'a kulluğu seçer. Mevla ona kulluk kuvvetini yaratır ve o kuvveti yaratan Allah'tır. Aklı da veren Allah'tır. İrade senin, cüzi irade, külli irade. Senin azgınlığı seçmenden dolayı Allah da seni efendim azdırıyor. Huvar rabbukum, Rabbiniz Allah ona döneceksiniz hesap vereceksiniz benim burada bir yapacağım bir şey yok koca Nuh aleyhisselam net bir ifadeyle ben size nasihat etmek istesem de siz yola gelmeyi murad etmedikten sonra gelemezsiniz yolu bulamazsınız Resulullah Efendimizle görüştü Görüşmek istemedim evlat görüşeceksin biz şeytanın ne olduğunu öğrenmiş olacağız Resulullah Efendimiz sordu insanları sen mi azdırıyorsun bildiği halde tabii biz öğreneceğiz şeytan dedi ki insanları yoldan çıkartmak elimde olsa elimdeki mühürle bir tane yeryüzünde Müslüman bırakmam sen hariç hepsini dedi gavur ederim. Doğru söylüyorsun. İnsanları Müslüman etmek yetkisi bende olsaydı buyurdu Resulullah Efendimiz. Ben de herkesi Müslüman ederdim. Peki şeytanın elinde değil Resulullahımızın eli. Kimin elinde? İnsanların kendi elinde. Hür iradeleriyle, <gülüyor> mesela ben şimdi kendi özümü biliyorum. Ben kayıtsız şartsız Allah'a tapacağım, tapıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyuyacağım, uymaya çalışıyorum. Ve dinin ahkamına uyup, din kardeşimi sevip, iki günlük dünyada ömür sermayem bu yolda tüketmeyi, niyetim, maksadım, hedefim ve gayem bu. Öbürü ne diyor? Ben Allah'ı tanımam diyor. Peygamberi hiç tanımam diyor. Din benim muhatabım değil diyor. Müslümanlar benim düşmanım diyor falan. Mevla Celle Celaluhu kulun niyetine göre Allah Celle Celaluhu kuvvet veriyor. O da o kuvveti hakka kulluğa kullanıyor. O da isyana kullanıyor. Efendim kötülüğe kullanıyor. Sonra ahirete terazi ortaya çıkıyor. Yani Allah Celle Celaluhu sen hadi bakalım gevur ol. Sen efendim şu tarafa. E o zaman benim yani e, onun suçu ne, öbürünün mükafatı ne, böyle bir şey yok. Yani mesele e, bu şekilde e, Kaderiye, Cebri'ye gibi, bu şekilde bir e, mutezile gibi batıl fırkaların doğuş meselesi. Uhu ve Rabbukum, <gülüyor> o sizin Rabbinizdir ve ileyhi turcaun, Allah'a döndürüleceksiniz. Peki, bu konularla alakalı... Benim size bir nasihatım fayda etmez. İmkanı Allah yürüdü en yugviyekum. Em yekulûn efterâh. Em yekulûn, söylüyorlar mı ki ifterâhû? Efendim, iftira etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, yani ben Allah'tan bunları öğrendim, Nuh aleyhisselamla ilgili kıssalar bunlardır diye, mesela Rabbimiz Celle Celaluhu'nun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu bildirdiği kıssaları, olayları ve Nuh Aleyhisselam'la ilgili meseleleri benim Habibim bana iftira etti mi söylüyorlar küffar ve âlem. Mesela günümüzde de bunları duyuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelileri ikna etmek için böyle kıssalar kendisi de çok zeki olduğu için uydurdu. Kendisi bunları yorumladı gibi direk kafir olur tabi. Mevla celle Celal, em öyle mi diyorlar iftira hu habibim iftira etti. Kul in iftaraituhu eğer iftira edecek olursam faaleyye icrami gunahım benim üzerime olur. Bu bundan büyük günah olur mu? Yani bir padişah ferman yazar, fermanı da bir elçi alır. Elçi o fermanı açıp efendim padişahın bunu demek istedi ama yok üstünü çizmiş. E şunu demek istedi diye böyle bir ferman götürürse öldürülür ve bu ihanettir. Yani Allah Celle Celaluhu bir insanlardan birini seçecek. Efendim o insanda Allah'ın hükmünü değiştirecek. Allah Celle Celaluhu da o kuluna müdahale edemeyecek. Ya bir defa bu Allah'a iftiradır. Allah'a acziyettir. Yani Allah Celle Celaluhu kendi gönderdiği hükmü kendisi kime teslim edeceğini bilemedi. Yani teslim ettiği kişi de bu işi liyakatli sahip çıkamıyor. Bu Allah'a da iftiradır, Cebrail aleyhisselama iftiradır, peygambere iftiradır. Bunu söyleyen müsteşrikler var. O müsteşrikleri dinleyip de bu şekilde Kur'an'ı peygamberimiz sanki cümleleri telaffuz etti diye iftira eden dinsizler var. Adamı dinden çıkartır. Efendim bütün elfazıyla Rabbimizin ilahi hükümleri, bir harfine dokunulmadan, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da aynı, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahim Malikiyon, Birebir, Rabbimizin her bir efendim e, harfi, harekesi, her şeyi ona aittir. Hem yakulun eftera. Yoksa efendim iftiram ediyorlar, Habibim sana... Sen bunu kendi rey ve içtihadına göre kendi kafana göre bunları Nuh aleyhisselamla ilgili meseleleri veya Kur'an'ı kul inni icrami ve sizin işlediğiniz bu günahlardan ben uzağım. ben böyle bir şey yapabilir miyim? Mevla Celle Celaluhu efendimiz Aişe Hat selamı veya Nuh aleyhisselam efendim ben böyle bir şey yapabilir miyim? Rabbimin emrini ise duyuruyorum. Hangi peygamber olursa hepsi aynıdır. Nuh aleyhisselam ümmetine söyledi. Resulullah Efendimiz ümmetine söyledi. Ha fark etmez. Bütün peygamberler Rabbimizin elçisidir. 36. ayeti kerimeye geldik ve uhiye ila nuhin. Evet. Ve enhu len yu'mina min kavmika. Allah Celle Celaluhu'nu aleyhisselama vahiy etti. Çünkü Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Peygamberlik yaptığından bir önceki derste de geçti. Lakin bu mesele mühim. Şimdi Nuh Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'dan sonra peygamberlik yapıyor. İdris Aleyhisselam insanlara tatlı tatlı anlatmış. Millet anlamıyor. İşte o zaman o kavimler çalgılı çengili kadın erkek karışık eğlenceler düzenlediler. O arada da ilk kez böyle putlar edinmeye ve şirk koşmaya kalkıştılar. İdris aleyhisselam vekür fil kitabı İdris innehu kane siddiqan nabiyya ve rafa'nahu mekenan aliye göğe kaldırıldı İdris aleyhisselam. İbadete doyamadı mübarek. Nuh aleyhisselam işte az önce anlattığımız gibi çok mücadele vererek yapmayın etmeyin insanlar dediler ki efendim Nuh aleyhisselam'ın yanında olanlar biz o kötülerin yanına gidiyoruz onları söyleyeceğiz. Onları bu yanlıştan çevirmeye çalışacağız dediler. Nuh aleyhisselam dedi ki haram Caziptir çeker sizi gitmeyin oraya diye insanlar bu sefer Nuh Aleyhisselam'ı dinlemediler hele bir oraya gidelim gidenler orada kaldı onun için bir Müslümanın bir kafirle iç içe yaşaması veya bir Müslümanın haram ortamına girmesi işte ben kızıma güveniyorum adam kızını gönderiyor orada bakıyorsunuz gidiyor öbür tarafa gelmesi mümkün değil mümkün değil. Günahla boğuşup günahla güreşip efendim e, günahı yenen dünyada yok. Tek Yusuf Aleyhisselam günahla karşı karşıya kaldı. Efendim e, dedi ki Allah'a sığınırım. Keleme azallah dedi. Allah'a sığınırım dedi. Bu haramdır, bu günahtır. Onun için Mevla talebe la zina, harama, günaha yaklaşmayın diyor. Yaklaştın mı misal verilir. Bir arı efendim pekmezin üzerine konar bilir ki o beni batırır. Üstünden böyle vızz diye oradan bal almaya çalışır. Pekmezi içmeye çalışır. Tadına bakınca bayılır böyle bir ayağını koyar, öbür ayağını koyar. Derken efendim ayakların hepsi sonra vızz oradan çıkmak istedikçe batar. Aynı buna benziyor. Haram züg yine insanlara süslü gelir. Hele bir bakalım der bakmışın orada Efendim tamamıyla o haramın içerisinde Sonra da oradan ne var ki burada Niye bu haram olsun ki Niye eğlenceler haram olsun Niye açık saçıklık haram olsun Kız erkek karışık niye haram olsun Demeye başlıyor Artık o harama batmış Artık haram ona lezzet vermeye başlamış Oluyor Heh. İçine düşülen durum bu Nuh Aleyhisselam dedi ki Bak kavmim yapmayın Suriye gidiyorsunuz giden orada kalıyor. Oradan geri gelmiyor. En sonunda dedi ki ya Rabbim elimde kaldı 50-100 tane Müslüman. Bu dünyaya gelecek olanların durumu nedir? Ve uh ila Nuhin. Mebla ve uhiye ila Nuh. Nuh'a sen vahiy edildi أنه لن يؤمن من Senin kavminden daha iman edecek kalmadı. İlla men kad âmen iman eden iman etti. Fe la tebtiz mimma kânu yaptıklarından üzülme. Üzülecek bir şey yok. Yani sen vazifeni yaptın. Burada mühim bir şey paylaşmak istiyorum. Hakkı söylemek, hakkı söylediği için efendim insanların inkarına sebep olmak yanlış değildir, suç değildir. Suç olsaydı peygamberler haşa suçlu olurdu. Yani onlar hakkı söylediler. Elindeki yüz bin kişi, on bin kişi, beş bin kişi derken herkes efendim inkar dairesine gitti Ey peygamberler siz ne yaptınız bu milleti ürküttünüz efendim haktan saptırdınız haşa böyle bir ifade yok yani hakkı kabul eden eder içki kumar fai zina adam öldürmek ihanet Allah'ın peygamberin emrine karşı çıkmak bunlar efendim haramdır günahtır vesaire namaz oruç ibadet söyleriz e bunu bakıyorsunuz adama bana çok itici geliyor diyor o benim sorunum değil. Bu peygamberlerin de sorunu değildi. Yani peygamberler hakkı söylediler. Hakkı söyledikçe halk o peygamberlere düşman oldu. Allahu Teala "Ey peygamberler ne yapıyorsunuz?" demedi. Efel bellig ma unzile ilek sana indirileni söyle. Sen vazifeni yap. Vazifeni bildir. Ey Nuh, felateptezme hakniyef. Alın yaptıklarından üzülme. Üzülme. Çünkü onlar bana boyun eğmiyorlarsa, benim hükmümü dinlemiyorlarsa Efendim benden iğraz eden ben de onlardan iğraz ederim. Efendim, "Vasna'il fulk, gemiyi yap." ürdünde işte o çölde efendim gemiyi yapmaya başladı. Bir a bizim gözetimimizde Mevla Celle Celaluhu vahyetti. Şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Dünyanın en gelişmiş gemisidir bu. Mevla Celle Celaluhu onun tabiri caizse bütün ayarlamasını Nuh Aleyhisselam'a bildir, Şunu böyle yap, böyle yap vesaire. Çünkü biraz sonra gelecek. Dağlar gibi, dağlar gibi efendim dalgalar oldu. 200-300 metre dalgalarda şu andaki dünyanın hiçbir gemisi dayanması mümkün değil. O kadar dev daygı dalgalara. işte Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı bu gemi o dalgalarda efendim battı çıktığı vesaire artık demek ki dalgalar çünkü içine de alıyor. Dağlar gibi diye diyecek şimdi. O kadar büyük dalgalarda çünkü gemiyi ikiye de parçalayabilir. O dalga vurduğu gibi gemiyi parçalayabilir. Parçalanmadı. Bir yıl boyunca dünya denizinde yüzdü burada anlatılıyor efendim. Ve esne alfurk ve esne alfurk gemiyi yap gemiyi yap bir ve vahyina biz ona vahyettik vahyettik ve la tuqatibni fi aladin Ya Rabbi dedi. ''Evladımı da gemiye bindirmek istiyorum.'' ''Ve lâ tuhâtıbni ya Nuh.'' ''Beni muhatap alma.'' ''Fillezîne zâlemû.'' O zalimler, evladın da olsa, ''İnnehum murakun. ''Onlar boğulacaklar.'' Yani gelecekle alakalı burada, ''İtibârı mâ Yani olacak bir meseleyi, ''Ya Nuh sen evladının benden affını istiyorsun.'' Benden affını istiyorsun. Öyle öyle talep ediyorsun. Öyle görülüyor. Ondan sonra şimdi bir, bir direkt dua edecek zaten. Fakat o evladın da olsa ehlik. o senin evladın değil. Efendim yani o senin ehlin değil. Kafir olduktan sonra iş kopuyor, ipler kopuyor burada. Beni muhatap alma. O da boğulacak. Yut Aleyhisselam'ın hanımı kânet minel gâbirîn. ...kaldı geride... ...ve taş oldu, helak oldu... ...ve yesneul fulk... ...ve yesna yaptı el fulk... ...o gemiyi... ...ve kullama merre aleyhi meleûn... ...efendim oradaki halk... ...geldi... ...ya işte bu vadinin ortasında burada deniz mi var... ...nerede yüzdürecek ...Konya Ovası'nda mesela... E, ...gemi yapılmaya kalkışsa... ...orada nerede yüzdürecek ...Akdeniz'e mi indireceksin onu... ...gibi... Alay ettiler gü güya. Ve yesneul fuluke kullemâ merre aleyhi. Merre vardılar, uğradılar. Meleun, halk. Büyük adamlar ya, hep dinden alay ederler. İslam'ın hükümleriyle alay ederler. işte İslam'ın hükümleri, efendim şudur ve budur. Sen Allah ile alay ediyorsun. Allah Celle Celaluhu alay mercisi midir? sahiru minhu. Alay ettiler, hakaret ettiler, dalga geçtiler. Kale. Kale. Nuh Aleyhisselam dedik inteskarû minnâ. Siz bizimle alay ediyorsunuz. Fe innâ neskaru ee, Sizin alay ettiğiniz gibi siz bu Allah'ın gazabına, azabına, efendim ahirette cehenneme müstahak olduğunuzda o zaman da size söyleyeceğiz. Siz de alay edilecek duruma düşeceksiniz mevla büyük inne ki antelazi büyük adamsın tat bakalım azabı cehennemde yanıyor böyle azap melekleri tahkir ediyorlar dünyadaki kibir ve gururun yüz katını veriyor Allah adam kibirinden gururundan çıldırıyor benim gibi büyük adam nasıl yanar sen Allah'a boyuna eğmeyeceksin Allah'a karar edeceksin dininiyle dalga geçeceksin Müslümanları tahkir edeceksin mevla celle Celaluhu bunları yanına ker bırakacak öyle mi öyle mi siz Nasıl ki böyle alay ettiniz, sizinle de alay edeceğiz. Yani bu yaptıklarınızın bedelini ödeteceğiz. Mevla Celle Celaluhu Müslümanlara öyle bir kuvvet verecek, kafirler böcekler gibi mahşerde Müslümanların ayakları altında ezilecekler. Mevla Teala onlara efendim böyle ar-haya duygusu da verecek. O kibir ve gururlarından hor gördükleri, hakir gördükleri Müslümanların ayakları altında ezilince çılgına dönecekler. Benim gibi büyük adam nasıl olur böyle ayaklar altında ezilir? Dünyada Müslümanları ezersin, yüz binlerce çocukları, bebekleri, milyonlarca kadınları katledersin. Ondan sonra yanına bunlar kar kalacak. Afrika'yı çalar, Efendim fakirleri e, elindeki bir yarım ekmeği de alır. Ondan sonra yeryüzünde cevru zulüm, e, onlarla yanına kar kalacak. Ahirette büyük adam olunacak, öyle mi? İşte dünya böyle bir yer, etme bulma dünyasıdır. Onun için Rabbim kendisine hakkıyla kul Efendim mazlumun mağdurun din kardeşimizin yanında durup ömür sermayemizi güzel kullanmaya muvaffak eylesin. Fesavfe, yakında yakında hep. göreceksiniz. Menyetihi azabun. menyetihi gelir azabun. Öyle büyük bir azab ki. Yuhzihi diyor. Zidi rüsva eder. E, mahfu perişan eder. Ve yahillu aleyhi azabun mukim. O kalıcı bir azab diyor. Kalıcı bir azap e, Bir yıl sürdü. Efendim o azap gelir. O azap inecek efendim. İşte Nuh Aleyhisselam bunları duyunca yani demek oluyor ki bunlardan iman eden kalmadı. Rabbil la tezer alel ardi min el kafirine deyyara. Bu duayı yaptı. Bu da sure-i Nuh'ta Rabbil la tezer alel ardi min el kafirine deyyara. Allah'ım kafirlerin yurdunu bırakma. İnneke in entaderhum onları bırakırsan yudillu ibadak. Sana inanan kulları da dalalete düşürüyorlar. Feza Rabbuhu enni maglubun fantesir Allah'ım dedi. Ne olur yardımcı ol bana dedi. Ennahu lan yu'mina min kavmike illa man kad Yani sana iman eden kalmadı. İman eden kim varsa onlar kaldılar yani o diye Mevla Celle Celaluhu bildirdi. Şimdi burada tefsirimizde anlatılan efendim kulluhum kanu irtifahu fi semai selasiziraen. Burada Nuh aleyhisselam'ın gemisinin takribi olarak büyüklüğünden bahseder efendim. allah Alem tabi bunlar e, ayet veya hadislerde değil böyle tarihi e, vesikalardaki e, kalıntılarla o şekilde müfessirler bunları kayıtlara almışlar. Yani 200 metre gibi 200, 300 metre gibi büyüklükte hatta 600 metre gibi rakamlar veren müfessirler de olmuş. قال الحvariyün لعيس ابni Meryem İsa aleyhisselamın havarileri İsa aleyhisselama dediler ki la e, ba'istalena raculan efem yani gemiyi gören Nuh aleyhisselamın gemisi gemisini gemiyi gören birisi dirilse de bize oradaki olayları haber verse diye İsa aleyhisselamdan istediler. O Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyordu ya bi izn mevta. Yani Yuhyi e, mevta bi iznillah. Ölüleri Allah'ın izniyle diriltiyordu. Onun üzerine onlar bir yere geldiler. Böyle topraklı bir yer. Oradan bir toprak aldı İsa aleyhisselam eline. Etedruna haza. nedir bu? Dediler. Siz bilirsiniz ya ey Allah'ın peygamberi İsa aleyhisselam. Haza Ka'bin ham bin Nuh. Allah Allah. Nuh aleyhisselam'ın oğlu Ham. Yani Nuh aleyhisselam'ın oğlu dedi bu. Efendim, o mesele Asayi Mubarek yere yere vurduğu gibi, qom bi iznillah Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle kalk dedi. Ayeti kerimede de ifade edilen e ve, -ve beyo hülm bi iznillah Allah'ın izniyle. Ee, şimdi Hristiyanlar ilah diyorlar. E, ilah ise kendisi yapmalı. Yani haşa ilah değil. Bu adamı sonsuz cehenneme atar. Bi iznillah Allah'ın izniyle kalk. Feizah huwa kaw Yanfudu turab topraktarını dedi böyle başından vesaire genç idi o zamana kadar böyle saçlar siyah siyah idi ve İsa aleyhisselamın kalk dediğinde bir anda ve ne şabun dedi ben dedi genç delikanlıydım nasıl oldu böyle saçı sakalı bembeyaz oldu beyaz oldu. Dedi ki kıyamet koptu zannettim dedi. Kıyametin dehşetinden korktum dedi. Yani o korkudan bir andan saçı sakalı bembeyaz oldu. Ve Nuh Aleyhisselam'ın gemisi ona soruldu. Ve ayrıntılarda tabii buradaki rivayette bildirilmiyor. Başka baktığımız zaman da yok. Olsaydı zaten onlar yazılmış olacaktı. Nuh Aleyhisselam arz etmeye çalıştığımız gibi o Gemide uzun bir müddet Kabe'yi i olduğu yere gelince Kabe'nin etrafında gemi böyle tavaf etti. 40 günden bahsediliyor. 40 gün boyunca. Tabi dünya denizi bu. Kabe'nin etrafında döndü, bir daha döndü, bir daha döndü. Ele basit bir tavaf gibi düşünmeyin. Dev bir gemi, deniz onun etrafından böyle dönmesi bir hayli zaman aldı. 40 gün gibi bir zamanda tavafını tamamlamış oldu. O arada da efendim işte yıl, bir yıla yakın dünya denizi sular çekilmeye başlayınca Nuh Aleyhisselam gemide bulunan efendim e, kuşları, kargayı gönderdi. Gitti bir leşe kondu. Sonra güvercini gönderdi. O da bir çamur efendim orada bir zeytin dalı vesaire getirdi. E, şimdi herkes kendi Demek ki meşrebine göre hareket ediyor işte kargalar leşlere konuyor. Güvercinde gitti konduğu yer baktı ki ayağı böyle kırmızı renkli. Nuh Aleyhisselam tanıdı ha Kabe-i Muazzama'nın toprağı sana bu alamet olsun dedi. Böyle rivayetler var. Onun için güvercinlerin ayakları kırmızıdır. O Kabe-i Muazzama'nın toprağına to ayak idi. O da onun için şeref olmuş oldu. Bir... Zeytin dalı getirdi oradan, zeytin dalını getirdi, ha demek ki efendim buralarda yani e, Kabe'nin olduğu yerdeki toprak çürüm, yani çekilmiş, su kalmamış, bir başka yerden de bir zeytin dalı da getirince demek ağaçlardan da su inmiş aşağıya, efendim bu şekilde anlayınca gemiden inmiş oldular ve e, Nuh Aleyhisselam işte o gün Aşura günü olmasından bahsediliyor Devam ediyoruz. Konular devam ediyor. 40. ayet Hatta izaca Emruna Mevla buyuruyor ki biz bu meselede Nuh Aleyhisselam'ın e, gemiyi bitirmesi gemiyi bitirdikten sonra dünyadaki o tufanın başlaması meselesi Hatta izaca Emruna kafirler alay ediyorlardı ve vakti saati gelince Ca Emruna emrimiz, hükmümüz geldi ve fare kaynadı. Ettennur o tandır. <gülüyor> Nuh aleyhisselam'ın ekmek pişirdiği bir tandırı vardı. Artık yani fırın diyelim. O tandır tabana arz ediliyor. Hava annemizden kalan ki o dönemler birbirlerine yakın dönemler oluyor. O dönemlerden kalan bir böyle bir güzel bir fırın. Mevla Celle Celaluhu vahyetti. Bu fırının altından sular böyle kaynamaya, su çıkmaya başlayınca yani pınar suyu düşünün böyle bir yerden su çıkmaya başladı. Mevla ona bildirdi işte gelecekle ilgili geleceği kimse bilemez evet kimse bilemez ancak Mevla bildirir İşte Nuh Aleyhisselam'a Mevla bildirdi ki o tandırın altından su fışkırmaya başlayınca anla ki tufan kopacak sana biraz müsaade var yani dikkat et hemen git efendim inananları vesaire gemiye yükle gemiye binin. Yani yoksa altı ay evvel, bir sene evvel gemiye binip, efendim, hadi bakalım sular patlasın, öyle bir şey değil. Hatta bizim emrimiz geldi ve fare tenur nur. Orada fırın altından sular kaynamaya başlayınca, Nehmi'l Mevla, ihmi'l, yükle fiha o gemiye, min kulli zevceynis her canlıdan çift. Yani efendim, kuzulardan, ineklerden, efendim, mandalardan, develerden ne kadar ne varsa, hepsinden çift, bir erkek bir dişi, bir erkek bir dişi, bindir. Ee, ve ehleke illa sebak, yani helak olan olacak, ancak hükmü geçenler kurtulacak. Yani hükmü geçen Mevla Celle Celaluhu, tufan da olsa kurtaracağını kurtarır. Ve men amen ve iman edenler kurtulur. İlla men sebak aleyhil Burada bütün dünyada, bu tufanın olduğundan bahsedilir ki bu şekilde hep rivayetler oluyor. Ancak burada illa mensebek aleyhil kavul kendilerine hüküm geçen yani onlar helak olmayacaklar. Burada dünyanın bazı kesimleri de helak olmamış olabilir. Allahu alem. Allah her şeyin en doğrusunu bilir. Yani incelediğimiz zaman burada net olarak şudur denilemiyor demek zordur. Ancak işaretlerle anlaşılabilir. Dünyanın tamamında tufan olmuş olabilir. Efendim bu Akdeniz'den öteye ta Hindistan bölgelerine kadar o bölgenin tamamında da büyük bir tufan olmuştur. Dünyanın bir kısmında da olmamış olabilir mi? İlla men alihil aleyhil kavlu, hüküm kendilerine boğulma hükmü geçmemiş olanlar. Onlar boğulmadılar. Yani boğulmayan da var demek ki buradan... Efendim, Mevla Celle celal tufanda da kurtarmış olabilir. Tufan olsa bile bir kadıncağız mesela kendi ineğini arıyormuş. Bakmış ki ayakları ıslak gelmiş. Efendim dünyada tufan olmuş, haberi yok mesela. Ondan da bahsedilir. Ve men amen ve iman edenler iman edenlerden Nuh aleyhisselam'ın gemisine bindi. Peki, Nuh aleyhisselam'ın döneminde Adem Aleyhisselam bir defa 10 ee, binden fazla torununu gördü. Yüz binlerce nesli oldu. Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan sonraki devam eden kavimler milyonlara ulaştı. Nuh Aleyhisselam'ın döneminde burada sayılar tam net değildir. Ben e, oradaki e, olayları baktığımız zaman, incelediğimiz zaman görülüyor bunlar. Yani milyonlarca insan var. Fakat ve men amen iman edenler İman edenleri gemiye bindir, onlar kurtulacak, helak olmayacaklar. Ume'a menem ma'hu diyor. Nuh aleyhisselamla beraber iman edenlerin sayısı illa kalil diyor, çok az. Burada rivayetleri incelediğimiz zaman Nuh aleyhisselam ile beraber iman edenlerin sayısı bir 80'den bahsediliyor, 12'den bahsediliyor. İsna aşara diyor, 12 kişiden bahsediliyor. 80 kişi olsun hadi, fazlası yok. Peki gerisi ne oldu? Milyonlarca insan, milyonlarca insan Allah'a sırt çevirdiyse boğuldu. Yani cehenneme gitti. Şimdi aynı hata, aynı şeyler tekrar ediyor. Dünyanın başındaki insanlar, e bu kadar millet cehenneme mi gidecek? Ben şimdi onu demiyorum. Ancak eğer cehennem yolundaysa, gemiye bilmiyorsa, Allah'a kulluk yapmıyor, peygambere ümmet olmuyor, dinin dediklerini yapmıyorsa... Helali helal kabul etmiyor, haramı haram kabul etmiyorsa... ...etmiyor demektir. Bu gemide değil demektir. Gemide olmayan kişi de nereye gideceği... ...Efendim Mevla onları hükmetmiş, bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki meseleler hikaye olarak anlatılmaz. Yani bunları biz... ...olayları anlatsak da... ...Nuh Aleyhisselam'ın gemisi... ...Efendim iman ehlinin kurtuluş gemisidir. Yani bu görsel olarak... O gemi nasıl ki insanları cehenneme gitmekten kurtardıysa, biz de efendim Allah'a tapıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli sevmek. Resulullah Efendimiz benim ehli beytim Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Tabii ki seveceğiz. Yani başka kimi seveceğiz biz? Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam'ı, onun efendim ailesini Ayşe Sıddık'a, Hatice annemizi, Fatım-ı Tuzahray'ı, Efendilerimizi vesaire. Efendim o onun Güzide, ailesi ve onun soyu severiz, seveceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Allah bizi e, Habibinden ayırmasın. Ahli beytinde, ehli Beytinden ayırmasın. İnşallah. Yani meselenin özü burada kim İslam gemisine biner, kurtulur. Binmezse kendisi kaybeder. Bu meselenin özü bu şekilde olmaktadır. Ondan dolayıdır ki ayeti kerime eee ''İlla men sebeg aleyhil kavlu ve men amen ve ma ma Onunla beraber iman edenlerin sayısı diyor, çok az kişiler gemiye bindiler ve dünya denizinde e, yüzdükten sonra o gemi daha karar kıldı. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin dümensiz bir şekilde dünya denizinde ile alakalı 41. ayet kirmeye geldik. Bu ayeti kerimeden inşallah... Bir sonraki dersimizde devam ettireceğiz. Rabbim Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'ın gemisi misali din-i İslamiye'ye tam tabi olup o yolda nefes tüketen kullarına dahil eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyh ile alel vehhab. Elhamdülillahi lezi edana. Lihaza ve ma kunna linehtediye levla en hedanallah. Ve ma tevfiki ve atisami illa billah. Fe subhane lezi kaleh. Fi kitab-i il kerim ve ma teşavna illa inşaat. Ya Rabel Alemin. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Haramlardan, günahlardan, fıskı fucurlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi sana hakkıyla kul, senin Habibine hakkıyla ümmet, dini bin İslamiye'ye tabi olup, din kardeşlerimizi cani gönülden sevip, Ya Rabbi'yle sevdiği işlerle bizleri meşgul edip, son nefese iman, eşhedü en la ilahe illallah. Ve şahid anne Muhammeden abdu ve rasul diyerek huzuruna varan kullarına dahil eyle. Ve ila eşrafin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihinal kiram el Fatiha Allah mesela. Eûzu billahi